483. konu, Hazreti Ebu Bekir'in Allah yolunda cihad için Yemenlilere mektup yazması, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah Resulünün halifesinden kendilerine bu mektubun okunduğu her mümin ve Müslümana, Allah'ın selamı üzerinize olsun, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a hamd ederim, şunu söyleyeyim ki Allah Teala müminler üzerine cihadı farz kılmıştır. Hafif ağır bütün mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihat etmeleri Müslümanlara emredilmiştir. Onun sevabı Allah katındadır. Biz Müslümanların tamamını Şam'daki Rum ordularına karşı savaşmaya çağırdık. Onlar da buna süratle icabet ettiler. Böylece onlar iyi niyetlerini göstermişler ve Allah da sevaplarını artırmıştır. Ey Allah'ın kulları, bu mektubu aldığınızda siz de hemen diğer Müslümanların yanlarına gidiniz. Bu hususta niyetiniz güzel olsun. Siz şu iki güzel şeyden birine davet ediliyorsunuz, ya şehit olacaksınız ya da zafere ve ganimete erişeceksiniz, Allah Teala kullarından amelsiz bir söze razı olmamıştır, yeryüzünde Allah düşmanları var olup onlar Allah'ın dinine dönünceye ve onun indirdiklerini kabul edinceye kadar cihat devam edecektir, Allah dininizi muhafaza edip kalplerinizi hidayete erdirsin, amellerinizi tertemiz kılarak size kendi yolunda sabır gösteren mücahitlerin sevabını versin.